Emir el-Mü'minin ne demek? E, kime denir demiş ayrıca. E, hocam cevaplarsa seviniriz demişler. Emir adı üzerinde emir veren anlamına geliyor. E, El-Mü'minin de müminler demektir. Emirul-Mü'minin müminlerin emiri, müminlerin başkanı, müminlerin halifesi anlamına gelir. Yani müminleri yöneten kimseye Emirul-Mü'minin denir. E, önceden halife deniliyordu. Ee, halifetü Resulillah Resulullah'ın halifesi Daha sonra bu kısaltıldı Halife denildi ee, Belli bir süre sonra işte e, Halifenin halifesi falan Bu uzun olduğu için kısaca halife denildi hı hı. Ee, Emirul müminin de Aynı anlama geliyor Yani müminlerin el, emiri Halifesi anlamına gelir